öyle söyleyeyim öbür yandan eee şey çok güzel ee, bu oturumun hı hı. son konuşmacısı Cedric Tüfekçi olmaz. Şey Descartes'ını Spinoza'yı okumak. Ve teşekkür ederim. Ben herkese merhabalar dedim. Ee, şimdi Bent hoca konuşmasını yaparken geleneği bilmemek gibi bir sorunumuz vardı. arada. Eee yönetim işte yerelde yerel düzeyde yürütüldüğü noktayı eee ben geleneği bilmemek gibi bir sorunun olduğu ikadasına aynen katılıyorum. Ee, ve e, asıl e, işte eee versantı e, e, bu topraklar içerisinde neden doğru olduğu da belki e, bir amaç. Şimdi ama eee şey e, bu geleneğe dahil bizim geleneğimize dahil ee, bir e, Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan'ın e, 15. yüzyılın başındaki Hristiyan'ın e, en azından İkrem'in öncüsü e, olan e, ve aynı zamanda da e, bir sürü olan Şehre Hedet'in geleneği dahil. Biz bu e, Şehre Hedet'ini ama e, biraz daha iyi biliyoruz şeyden Bu destanını yazmasından e, sonra. E, ama Şeyh Fethettin sadece Nazmi Hikmet'in o destan yazmasından sonra popülerleşmiş e, bir e, filolog e, değil. 19. yüzyıl boyunca da aslında e, Şeyh Fethettin'in o e, en e, önemli yapıtı, varilat Şeyh Fethettin'in bir hukuk bilgiyi e, aslında ve diğer kitapları hep e, Sünni İslam hukukunun açıklanması e dır. Ee, ama Validat e, değişik bir kitap Validat içe doğuşlar demek ee, anlamı ee, bu, bu kitap e, 19. yüzyıl boyunca e, özenle aranıp e, bulunup özenle yakılıp yok edilecek kitapların başında geliyor hatta şeyhristalardan birisi bunun kendisine göre edilmiş bütün kitapçılar tekerke dolaşıyor İstanbul'u ee, Validat bir soranlık yapıyor <gülüyor> Şimdi burada tehlikeli bir şeyler var. Evet tehlikeli bir şeyler var. Yani bir e, aykırılık var, bir anormali var. Eee Spinoza eee varan şey aslında da tabii işte Şeyh Destan'ın 1936'da yayınlanmasından sonra Nazım Hikmet'in e, onun sonuna eklediği bir zeyille yani bir ekle e, Nazım Hikmet'in bir sözü var. Diyor ki Spinoza'nın materyalizmi ile Bedrettin'in materyalizmi arasında bir karşılaştırma yapmak istedim ama işte koşullarına olanak sağlamak. Çünkü e, Nazım Hikmet bunu hapishanede yatıyor ve elindeki tek kaynak da Şerafettin Yalkaya'nın bir ilahiyat öğütüsü profesyonu olan Şerafettin Yalkaya'nın e, Sinavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin adlı kitap. Başka da bir e, kaynak yok. Bu, bu kaynaktan birçok şey çıkarıyor Nazım Hükmet ve Spinoza'nın materyalizmiyle, Bedrettin'in materyalizmi arasında bir karşılaştırma yapmak istedim ama işte hoşunda haberlerimi de diyorum. diyorlar. E, hemen dikkat çekmiştir yani, yani e, Bedrettin'le e, Spinoza bağlantısı. Daha öncesinde e, 1928 talihinde e, bir ünlü felsefecilerimizden e, İsmail Tendili adlı Osmanlı'na bırakmak. İsmail Tendili vahdet Vücut ve İbn Arabi başlıklı bir kitap yapıyor ve İbn Arabi'nin düşüncesini, tasavvuf düşüncesini özenle Spinoza'dan ayırmaya, Spinoza'nın düşüncesinden ayırmaya çalışıyor. Yani 1928'den itibaren Spinoza eee bu narrow'da bu topraklarda düşüncenin e, ana konusu haline gelmiş durumda aslında. Yani bu sonradan işte hani legt, legtlerden falan sonra olan bir şeydi. Ee, Ona da bir şeydi. Düşüncenin ana meselesi. Yani. Ee, çünkü şöyle diyor bakın e, İsmail Efendi, tekrar Nazmihmet'e döneceğim sonra yeni ziyaretlerine döneceğim. Bunların e, söyledikleri üzerine gireceğim. E, şöyle diyor İsmail İsmail Efendi, Vadedi Vücut ve İngiltere Arkadaşları 1920x tarihli iktabında Sibinoza'ya göre Avlami'de alem Aynı şey olduğundan eğer alem yok olsa haşa, haşa kendi ifadesi Cenab-ı Allah'ın da yok olması lazımdır. Yani alemle Allah, yani devus, natura, Tanrı yani doğa anlayışı gereği e, doğa ortadan kalktığı zaman Tanrı'nın da ortadan kalkmış olması gerekir. Halbuki bu tasavvuflara göre, tasavvufçulara göre alem Cenab-ı Hakk'ın vücudunda zahir görünen fakat her an bir yenilenme, başkalaşma ve değişikliğe uğrayan bir takım geçici, fani ve yok olucu suretlerden ibarettir. dolayısıyla alem yok olsa da doğar evren ortadan kalksa da kendisi itibariyle kendi sıfatıyla, zarf sıfatıyla varr kalıcı olacaktır diyor ve bu temel ayrımı e, özenle koymak gerekiyor diyor. Panteizmden, vücudiyeden ve işte e, Spinoza'nın düşüncesinden. Çünkü Spinoza'nın düşüncesi çok tehlikeli e, İsmail Efendi'ye göre. Çünkü e, Tanrı'nın özgür iradesini elinden alıyor bu düşünce. E, yaratma gücünü elinden alıyor e, diye düşünüyor. Her şeyi e, hür olan iradesi ve dilediği gibi her şeyi önceden takdir etmesi e, kabul edilmiyor diyor Spinoza'da diyor İsmail Efendi'ye. Ee, ve e, dolayısıyla ayrıca bir de teleolojik bir e, bakışın olmaması bu düşüncede e, bu mutasavvıklardan onun üzerine ayrımımızı gerektiriyor diyor. Şimdi bu ayrım eğer tasavvuçlularda yapılan Sibinoz arasındaki ayrım İsmail ayrımı doğruysa e, bizim Bedrettini tasavvuçlulardan yana tarafında koymamamız lazım. Sibinoz tarafında konumlandırmamız benim bu sorundaki ana düşüncem bu. Yani o tasavvurlar eğer bu şekilde düşünüyorlarsa eee İbn Arabi vesaire sonrasında Gazali'nin düşünceleri vesaire eee İbn Arabi'yi oradan alıp bu Spinoza tarafına geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Han Evet. şimdi eee Nazım Hikmet Spinoza'nın materyalizmi ile Rezet'in materyalizmi arasında bir karşılaştırma yapmak istediğini söylüyor materyalizm ibaresine dikkat. Peşinden 1946 yılında yani 10 yıl sonra ilimize yayılırken İslam düşüncesi başlıklı kitabında şeyde bebekle çok geniş yer alıyor. Ve ayrıca e, onun başyapıtı olan Vahiyatında tam bir çevirisini orada yayınlıyor. İslam düşüncesinin sonuna ekliyor. Ama 1967 yılında bu kitabın daha kısaltılmış bir hali olan İslam Felsefesi başlıklı kitabında Şeyh Bedrettin'i bütün ortadan e, kaldırıyor yani kitaptan tamamen atıyor. Bayıldas Şeyhlesini de bir tarafa bırakıyor, Şeyhlerini bir bırakıyor. Şeyh Bedrettin'in konusunu yani hasaplı konuşuyup konusunu işlerken Şeyh Bedrettin'i orada el alıyor. Şimdi bu, bu neden olabilir? Bunun nedeni var. Bilmiyorsunuz ya e, bundan işte e, 20 yıllık süreç içerisinde. 66 ile 67 arasında e, Bedrettin'in yarattığı etkilen Türkiye'de özellikle 60'lı yıllarda e, başkadırı ve derinci temalarının yaygınlaşması nedeniyle büyük bir ihtimalle rahatsız oldu ve onun oradan çıkardı. E, ama Bedrettin kısmı anlatılırken Emir Dian'ın e, İslam düşüncesinde yerelken yani dönemde. Peki bu neden? Bunun da e, şeye etkisi olduğunu düşünüyorum ben. E, tartışmaya Tantışmadan kaynaklı olduğunu yani Nazım Üniversitesi'yle birlikte başlayarak tartışmaya müdahil olmak istedik şeyin, e, şey, ilmi ziyaret ülkenin. Çünkü e, e, ilmi ziyaretler orada şeyde düşüncesinde komünizm olmadığını e, ortak yaşamın iştirakçılık düşüncesinde olmadığını ama Sikriyoza bali bir e, varlık kavgaçı olduğunu özellikle yani e, 4-5 aşamada e, 4-5 e, noktada Spinoza'nın düşüncesiyle Bedrettin'in düşüncesi uzlaşıyor diyor. Hatta bazı yerlerde işte burada İbn Arabi'den ziyade Spinoza'ya bence Bedrettin evet, Dolayısıyla Spinoza'yla e, Bedrettin arasındaki bağlantı e, sürekli olarak gözlerinde bulundurmuş. Ama biraz devletinin e, içinde bulunduğu kültürel yaşam e, dünyasına aslında bakarsak, e, biraz bağlantıların nereden geldiği de e, kendiliğinden ortaya çıkar. Devletinin yaşadığı dönemde, yani devletinin doğum yeri e, Samal'ına, e, yine şey çok sayıda Edirne arasındaki bölgede, yani Yunanistan ve eee Kense Edirne'de yetişiyor. Sonra işte Bursa'da, Konya'da eğitim alıyor. Sonra Mısır'da eğitim alıyor. Tüm bu eğitimler sırasında eee ünlü bir hukuk bilgini, aynı net ve aynı zamanda da bir eee profesör eee haline geliyor. Çünkü onun yaşadığı dönemde Edirne'de Müslümanlar Yahudi ustalarla ve Yahudiler Müslümanlarla çalışıyorlardı diyor. Eee bunun araştırmacılarından birisi Sinanoğlu. Eee Müslümanlar, Ermeni günanlar, Dominikerler, Sufi ve Bektaşiler, Yahudiler ve Pavalıcılar karşılıklı etkileşim halindeydiler burada. <gülüyor> ile aynı dönemde yaşamış olan yani e, 14. yüzyılın sonuyla 15. yüzyılın başında yaşamış olan ünlü Yeni Plato'cu filozof Hermes Platon Tam da e, Bedrektin isyanında e, dillendirilen e, mülkiyetin ortaklığı düşüncesini Platon'a geri giderek savuruyor. E, bu düşünceler orada yaygınlıyor. Fransız araştırmacı e, Michel Panini. Yani mülkiyetin herkes arasında paylaştırılması düşüncesi Müslüman ve Bizans dünyasına bütünyle yabancı değildir. Nazır Hikmet e, buradan tabi bir komünizmin, e, bir prototipini, bir nüvesini e, bulma çıkarma çabası içerisinde olmuş olabilir. E, dolayısıyla hani, Sipinoza'nın materyalizmi ve Bedrettin'in materyalizmi derken de yine bu noktaya yakın bir düşünceyi yakalamak istiyor olabilir. Ayrıca e, Nazır Hikmet'in etkisiyle e, yapılan tartışmalar içerisinde Şeyh Hedrettin ile e, Thomas Münzer arasında bağlantılar kurulmuştur. Nedim Gürsel böyle e, bir bağlantıyı kuruyor. Engels'in Thomas ile ilişkin araştırmalarından e, hareket etti. Engels'in Almanya'da Kölüler Savaşı başlıklı e, yapıtında Thomas Münzer hareketi e, tamamen e, çağ boyunca devam eden feodalizme karşı devrimci bir hareket olarak yorumlanmıştır. Şimdi devrimci hareketi ama e, şöyle söylüyor e, bu noktaya bir birkaç sözde değinip geçeyiz. Ee, şöyle bir e, devrimci e, muhalefet e, Teodolizm'e karşı kendisini şu şekilde gösteriyor. Kimi zaman mistik e, boyutta e, felsefi düşünceyle, kimi zaman açık e, ortodoks inancının karşısında açık mezhef sattırmıyor. Kimi zaman biraz silahı ayaklanma biçiminde kendisini göstermektedir. Şimdi Bedrettin'in de içinde yer aldığı düşünülen e, Abdülbaki Görkınar'da vesaire gibi araştırmacılarında çok açık bir şekilde ifade ettikleri e, şekliyle batınilik hareketi tam böylesi bir mistik heretik e, harekettir aslında. E, Derimci bir hareket. E, birkaç noktada. Yani Ortodoks İslam, Sünni İslam anlayışının karşısında olması e, şiilik e, dem kaynaklarını olması ve aynı zamanda kendisinde bir kurtuluş inancını bir mi e, düşüncesini kendisinde taşımaz. Bu e, işte ortaşağı fevdalizmi içerisinde devrimci bir konumu kendisinde gösteriyor. Dolayısıyla Thomas Künzer hareketiyle Şehvedet'in hareketi arasında bağlantı kurmak, e, benzerlik kurmak çok açık bir şekilde e, olanaklıydı ve bunu da e, çeşitli araştırmacılar yaptılar. Ama işte en yersinde ifade ettiği bir şey daha var, mistik hareketler kendilerini genelde fantimistik bir e, varlık tasarımı üzerinden tutarlanmıştır. E, dolayısıyla bu fantiizmin e, şey ve e, spinoda izlerini biraz aramak gerekir. Yoğun tartışmaları biliyorum, yani Spinoza'nın düşüncesi, Panteizme mi, Panenteizme mi, Ateizme Materyalizme bütün bunların her bir de mi, yoksa ayrı ayrı mı, kimi zaman böyle kimi zaman böyle mi, çok tartışma gelen bir şey. Bu işte Alman idealizmi dönemine kadar gidiyor. Orada değil tartışmalar bunlar. Yani birisi fanteizm diyor Spinoza'nın düşüncesine, birisi yok böyle değil diyor. Fanteizme tam benzemiyor. Birisi atomist diyor, materyalist diyenler. Hegel çıkıyor, hiçbirisi değil. Akonizm diyorlar. vesaire. Şimdi Cemal Bale Akam şöyle diyor. Yani tüm bu akımları bir yandan içerdiğini öte yandan açtığını düşünmek daha faydalı olabilir Spinoza'nın. Spinoza için söylenen şeyin medretli işinde geçerli olduğunu ben düşünmüyorum. Yani kimi zaman ateizm, kimi zaman ateizm, kimi zaman e, materyalizm içerisinde bu şey evet. için. Kanyaklar övün e, yakınlığı bakımından da Sipinoza'nın doğrudan doğruya da bir şeyle okuması gibi bir şey söz konusu değildi. Ama e, Kanyaklar bakımından da bir yakınlığı olduğunu söylüyorum. E, İdmi Ziyar'ı kenar tabala düşüncesiyle bağlantısının da söylüyor. Bu kavara düşüncesi üzerinden e, Sifinoza ile bir bağ kurulabilir. Ayrıca Sifinoza'nın e, Maimonides'ten ziyade şu peygamberlik bilgisi bağlamı içerisinde Maimonides'ten ziyade e, bu geleneğin e, Berrettin geleneğinin arka planında çok belirgin bir şekilde duran Karabiye'de daha yakın olduğu da hep, e, çeşitli araştırmacılardan, mesela Hollanda araştırmacısı uzmanı Mişiel Lezander tarafından da dileği getirilmiştir. Yani e, bir etkileşimin olduğu, en azından e, şöyle söyleyelim, e, bir etki tarih, Gadamer'in bir ifadesini kullanırsak etki tarihinin olduğunu, hukukların bir şekilde kaynaştığını ya da buluştuğunu düşünmek mümkün. E, çünkü e, her iki yolun yani etikada ve eee varlıktar değerlendik açıyor birçok noktada. Aynı noktalarda onlara biraz eee değilen. Onda bir tane varaba. İlk ki şu. Tanrı ile varlığın bir ve aynı şey olduğu düşüncesi. Şöyle diyor ben varlıktadı verdim. Eee Abbü Bakr'ı İlki var olan haktır. Hak. Başka bir şey değil. Maksat da ancak odur. Bütün varlıklar birbirine zırp bile olsa tümden varlığa dairdir. Aralarındaki farklılıklar ancak mehattep Dolayısıyla. Haksa işte bütün bunların hepsinde olan. Batıl dediğimiz şey de varlık adımından haktır. Hanrıdır. Batıl oluşu görelidir, Nisbidir. Dolayısıyla cisimler dünyasında her şey söz konusu. Cisimler dünyası ortadan kalkarsa ruh var dünyası dediğimiz şeyler de ortadan kalkmış. Ee, bu tam anlamıyla Deuski ve Natura analizine uygun bir kamet tasarımı aslında. Ee, ama sadece bu kadarlar kalmış olsak e, benzerlik şey ne yani Ama zaten hani Rönesans'ın Varlık kavrayıcı genellikle böyleydi. Jordan'ın burnu yanında yavrum, işte buradan uzatıp yavrum. Bundan zaten e, hep böyle tasarlıyorlardı vardı. Ama başka bir nokta daha var. Diyor ki ben, ben İnsan bedeni de tanrıdır. İnsan bedeni de tanrının e, kendisidir. Ruhu gibi. Burada da Sipinoza'nın natura natrans ve e, natura naturata ayrılığına benzer bir tarzda bir ayrımla bunu ifade ettiğini görüyoruz. Etkin ve erilgin oluş bağlamı içerisinde ifade ettiğini görüyoruz. Spinoza'da her şey aslında bu etkin ve ergin, erilgin oluş bağlamı içerisinde gerçekleşir. Biliyorsunuz etkin oluş, yetkin olur, güçlü olur, erdemli olur ve tam anlamıyla bunun tersi. Pasyonlarla belirlenmek, pasif olmak, gücün azalması, yetkinlik düzeyindeki düşme vesaire. Ee, i̇şte tam da bu bağlama uygun bir şekilde verildiğini şöyle diyor. Bil mutlak varlık olan hakkın her mertebede iki yönü vardır. Biri tesir ediş, ediştir ki o faaldir, etkin bir oluştur. Yani faal oluştur. Öbürü de etki altında karıştırır ki bu da mülfaim bir, bir oluştur. İlk bakımdan birinci bakımdan o Allah'tır. İkinci bakımdan ise halindir, yaratılmıştır. Yani yaratılmış bir de yaradığını e, etkin oluş ve edilgin olmuş bağlamı içerisinde e, açıklıyor. Yani natura, natura, natura, natura çok açık bir şekilde. İnsan bedelinin de tarih oluşuna özellikle burada e, burgu yapıyorum. Yeni plakoncu geleneğin tam aksi bir grubu aslında. Çünkü yeni gelenekte yani son gelenekte yeni plakonculuğa bağlanır daha çok. Eliphatoncul gelenekte beden maddi olana e, yaptığının dolayısıyla e, olumsuz bir kavramdır. Yani e, farunun bedenli oluşu ancak emanat sürecinin en sonunda tutuk e, sürecinin en sonunda ortaya çıktığı şekilde karanlıkla özleşleşti. Köküyle özleşleşti. Burada ise doğrudan doğruya farun ile özleşleşti. Dolayısıyla. Birodinoz'a e, olduğu gibi mesela yeni bir gelenek içerisinde varlığa aksiyolojik bir değer affedilmiş değil. Ne Sikinoza'da ne Bedrettin'de. E, şöyle diyor. Evrende hiçbir şey yoktur ki aynı zamanda güzel ve çirkin olmasın. Yani e, güzel oluş ve çirkin oluş, iyi oluş ve kötü oluş şeylerin kendisine yakışık değildir. Onlar Işte Sipinoza'nın o iyi iyiyi tanımladığını bize faydalı olduğunu bildiğimiz şey e, olanın içerisinde düşünelim. Dolayısıyla bütün cisimler dünyası, bütün maddi olan dünya, bütün hepsi zaten olan şeydir. Bunun dışında bir şey yoktur, Tanrı'dır. Bu anlamda e, Tanrı'ya refer ederler. Her bir tek şey Tanrı'ya refer eder. Tanrı'yı işaret eder, Tanrı'yı gösterir. Tanrı onlar yoluyla kendisini bildirir. Şu manifestasyon e, ifadesi hani belirişler, belirmeler kendini bildirmeler ifadesi e, şeyle de dediğinde masal masarlar şeklinde ifade ediliyor. Ve burada, burada bir yetkinlik bağlamı içerisinde yapıyorum. E, bunlar bu yetkinlik bağlamları e, vesaire Hibnizlihan'ın gözünden taşıyan şeyler aslında. E, Masarların tümü yani belirişlerin tümü Kemallerin tümünü, yani yetkinlik düzeylerinin tümünü meydana getiriyor diyoruz. onun tamamlar. Yani, ee, şeylerin, görünüşlerin bütünlüğü yetkinlik düzeyinin en üst seviyesidir. Tanrı yani. Yani bu anlamda mutlaka anlamda yetkin olacaktır. Özün, Tanrı'nın, doğanın özünü oluşturan sonsuz atributumlara, yani sıfatlara, sonsuz çeşitlikle kendini ortaya koyma, belirli belirişler şeklinde ortaya koyma, belirli halde, türde halde, moduslarda görünüş, e, bütün bakımından yetkinliğin kendisinde taşınması ve evrenin işte bununla bir birey oluşu, individu. E, bu ifade doğrudan doğruya, hani birey oluşu, onun bir şahıs oluşu doğrudan doğruya da Bu düşünce Etika'nın ikinci bölümünün yedinci lemması ve bunun spolisinde çok açık bir şekilde e, Sibinoza tarafından bile getirdik. Şöyle diyor Sibinoza. Bütün doğa bir bireydir. İndibidiyum. Ve bu tek bireyin parçalar olan tüm cisimler bu bütün halindeki bireyle hiçbir değişiklik olmadan onun sonsuz şekildeki tarzlarıdır. Değişimleridir. Türcü türlü halledilir. Onun bildirimleridir. Mazhar oluşlarıdır e, Bedreddin'in ifadesi. Yani e, görünüş alanına çıkandı, zahir olan Batının zahir oluşu. Batının ilk düşüncesinin e, dile getirdiği bir şeydir. Buradan hareketle işte e, Bedreddin'in bu varlık kavrayışındaki devrimci yön e, e, heretizmle de bağlantılı olarak ortodoks anlayışa karşı çıkış varlığında kendisini gösteriyor. Farklılığı kendisini gösteriyor. Hani e, hareketi, isyanı doğrudan doğruya belirttiğini yapmıyor bili, biliyorsunuz. E, onun müritlerini yapıyor ama müritlerini harekete geçiren bir e, fikir var arka planında. İşte bu fikrin temel değerleri işte tam da orada çıkıyor. O hukuk e, İslam hukukuyla ilgili kitaplarında değil Babila'da ortaya çıkıyor. Yani. E, siyasal hareketin temelinde bir ontoloji var. Bu ontoloji tam da işte varigatta e, direk geliyor. Şöyle bir düşünce işte. Bakın. Tanrı'nın istediğini yapabileceği düşüncesini savunanlar örneğin kelamcılarının savunduğu gibi yüce Allah dediğini yapar diyenler cahildirler. Bunlar cahildirler. İbnudur. Spinoza'nın dediği, Ignot, Sapiens değil. Değil mi? Ee, Tanrı hakkındaki tam bir bilgisizliği, anlayış, anlayışsızlığı gösterirler. Ee, Spinoza'nın e, antropomorfik Tanrı yalnızlaması düşüncesini hatırlatır. Tanrı diyor, diyor, e, ben belki de Tanrı diyor, dilediğini yapamaz. Peki neyi yapar? Dilediği nedir? Şeylerin istidadıdır, eğilimidir, doğasıdır. Ona da süper. bağlantılı doğası. Tanrı şeyler, kendi Yunanca ifade, ifadeyle söyleyeyim. E, hissi nasılsa onu ister. Başka bir şey isteyemez. Yani Tanrı'nın bir e, var istenci yok. Var olandaki, var olandaki e, eğilim Tanrı'nın dileğini belirliyor. Var olan belirleyici e, hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla e, şeylerin doğasına aykırı hareket edemez Tanrı. Çünkü Tanrı zaten odur. Onun dışında bir şey değildir. Dilediğini keyfi bir biçimde yapamaz, keyfiyet yoktur. Ne vardır? Nedenlerin sıkı zorunluluğu vardır. ...yere düşen her bir patronun bir sebebi var. Böylece dışın aşkının olmadığı, sıkı zorunluluğun işlediği bir içkinlik üzerinde her şey e, anır olacaktır. Biliyor ki, Sipinol diye çok bir tarafta belirttim. Azat dediğimiz şey, rahmet dediğimiz şey, acı dediğimiz şey, dezzet dediğimiz şey, sevinç dediğimiz şey, her şey bunlar bilgi, haktır. Ve kendi başına ne kötüdür, neden iyidir? E, bunu nasıl kavruyoruz noktasına ilişkin yine bir benzerliği vurgulayarak e, be, bildireceğim. E, peki biz bu bütünü nasıl kavruyoruz noktasında da benzeşiyor e, Berrettin Nesli Binoza. E, şöyle diyor e, Berrettin, bu bütünün bilgisini akıldan bağımsız olmayan aklın sezgisel kavrayışıyla, keşkiyle e, düşünür. Aklın teşrif yoluyla, e, ifade e, şeyden, varlıktan bakın bu alındı. Aklın teşrif yoluyla yani sezgi yoluyla anlayışı tamdır, doğrudur, yanılgıdan uzaktır. Yanılgılar yanılgı işte hani bilgi dereceleri arasındaki e, ayrımı yaparken Spinoza'nın imaginasyo, rasyo ve e, impüsyo ayrımını yaparken birinci aşamaya, e, imaginasyo aşamasına e, atfediyordu. Benzer bir tarzda e, tamlik, doğruluk ve yanılgıdan uzaktır. Aklın o üçüncü türdeki bilgisine e, atfedilmiştir. E, Bedellidir. şeyleri e, işte tam da bütünü evet ilgi tarzında tutup belki yeterli tarihsi bağlam içerisinde düşünürsek e, bu tür bir bilgiden bahsediyor. E, tam da bedettim ve e, işte etikada üçüncü tür bilginin Birinci tür bir giden neydi de, yani imajinasyondan değil de, rasyodan akıldan kaynaklanır. ikinci tür bir giden kaynaklanır, bilme çabası dediğin noktaya çok benzer bir tarzda, bunun akıldan kaynaklandığını söylüyor. Ee, dolayısıyla e, akıldan kaynaklanan bilgi ile bilen kişi su bilidir, kendini tarzı, yani e, bilgedir, sahibsiz. Ignarus ise, burası işte şey, teolojik politik incelemeye çok yakın bir şekilde e, bağlantı kurabileceğimiz bir nokta. Ignarus e, yani bilgisiz, cahil, avam diyor e, Bebe Tınan'a ise e, çoğunlukla, alışkanlıkla hareket Bu nedenle onları belirleyen iki temel duygu vardır. Bu iki temel duygu onlar için yeterlidir. Ee, peygamberler de bunu bildikleri için çocuk velilerine benzerler. İki temel duygu nedir? Korku ve umut. Şöyle bahsediyor. Dolayısıyla peygamberler çocuk velilerinin e, çocukları yetiştiren kişilerin yaptığı gibi genel çokluğu, çoğunluğu, halkı, avamı, insanları e, yani bilgi olmayanları korku ve umut yoluyla doğru bir yola sokarlar. Ya da tokmazlar. Kandırma da bunun içerisinde daha iyi olur. Kandırmadan bahsediyor kendisi de ee, Bu nedenle diyor, kendisi, kendi ifadesini okuyorum. Ee, peygamberler çocukların velilerine benzerler. Veliler çocukları olgunlaştırmak için olmayan şeylerle bunları korkuturlar. Olmayacak şeyleri umdururlar. Yani korku ve umut burada iki veri deyişi Böylece çok küçük bir şekilde olan benzerlik işte hani e, ilk Nazım, sonra İmdi Ziya ülken tarafından ııı e, dillendirilen şey. Sonra unutulmuştur. Neden? Neden? Neden bu konuda çalışırlar? Iıı e, şunu rahatsız etti insanları. Marksist çevrelerde şey Bedettin hep bir başkaldırıyla özdeşleştiriliyordu. onu mu rahatsız etti de Sibir Özay'da olan bağlantı yani ben bu çalışmayı yaparken yani bu şeyi daha önce ben mesela Türker Armener e, şey diyor bir noktada eee Şehadetinde diyor e, şey e, Hint Diyarı iken Hindiyye Şehadetinde Sino arasında bir bağlantı kurmuştur ama diyor e, şunu söylüyor. Yani birbirlerini metinlerini okuyup okumadığı bilinen şu oran yazarlar hakkındaki görünüşteki muhtemel benzerliklerden yola çıkarak saptamalarda bulunmak Ön temsil açıdan pek de uygun değildir. Bu yaklaşım bir süre sonra her yerde tek aynı şeyin ya da aynı karşılıklığı vermeye yönelerdir. Bir tedbir ilkesi olarak e, belki e, ciddi, ciddi anlayabilir tabii ki e, söylediği şey tedbir ilkesi ama benzerlik noktası e, çok açık bir şekilde düşünüldü olarak yani bir taraftan işte materyal zımba düşünüldü bir taraftan da tasavvufun e, ötesinde tasavvuf dışı bir varlık kavrayışı bağlanacaklar. Düşünüldüğü noktada bu 940lardaki sonrasında unutulmuştur. Bu bunu öyle bir gelenekle bağ şeklinde düşünün benim yaptığım iş. Nazmi ile şöyle bitiriyor şeyi. Ne abedim dostlar ne ağlayın, Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayın. Yani e, şey bugüne, bugünü de yarına bağlayın. Her bu düşünce ne yani bugün bu, dünü bugüne, bugünü de yarına bağlama düşüncesi. Bu, bu, bu düşünce şey işte Şehpedekun'da da yok, Sipinoza'da da yok. Bu düşünce ilk defa Leibniz'de versebeye girmiştir ve daha sonraki tarihsel erişkiyi belirlemiştir. Nasıl girdiğini sorarsanız da açıklarım ama bu kadarı benim için yeterli. Çok teşekkürler. Sayın Çetin Dirkilmaz'a çok teşekkür ederiz. Evet, Şimdi e 15 dakika